Bütün beşeriyet bir kör kuyuya düşmüş gibidir. Fakat oraya bir ip uzatılmış. Bu ip tabi Allah olan Kur'an'dır ve imandır ve İslam'dır. Her kim bu ipe tutunursa o kalanlık kuyudan, halaktan, zulmetten canını kurtarır. Böyle yapmayanlar halake mahkûm olmuşlardır. Nereden gelip nereye gittiğini, niçin gelip niçin gittiğini arayanlar bilmiş olsunlar ki istikbal, Necat, felah iman ve İslam'dadır ve istikbal bizimdir. Ebedi hayatta cennetin nimetleri ve cennetin derecatı bize bahçolulmuştur. İma eden müminleredir, müslümleredir, muhammedileredir. İman etmeyenler yahut kitabullahın bazısına iman edip bazına iman etmeyenler yahut peygamberler arasında kaç kalanlar, bazı peygambere inanan, bazı peygamberlere inanmayanlar, semavi kitaplardan bazılarına inanan, bazına inanmayanlar, bunlar kafis haraktadır ve İslam'ın haricindedir. Elbet ki Tevrat, İncil ve Zebur haktır ve gerçiktir. Allah kitabıdır ama ref olmuştur ahkamı ve emirleri Kur'an'da cevolmuştur. Dört kitabın manası La İlahe illallah'dadır. Dört kitabın manası Kur'an'dadır. Dört kitabın manası Elhamdülillahi Rabbil Alemin sure-i Fatiha'dadır. Dört kitabın manası Bismillahirrahmanirrahim'dedir. Dört kitabın manası Rahimin vesindedir. Dört kitabın manası Bismillahirrahmanirrahim vesin noktasındadır. Noktada insandır.